Merhaba arkadaşlar. Öncelikle sorum şu, aranızda site tasarımını tarayıcıdan, yani ögeyi denetleden yapan var mı? Ben birçok sistemi bu şekilde yaptım, ancak bazen yanlışlıkla sayfayı yeniliyorum o kadar emek boşa gidiyor. Sayfa yenilense bile eklediğim kodların gitmeyeceği bir tarayıcı var mı? Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Hoşçakalın.